Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala mellâ nebiyye ba'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğünden bahsediyor. Muhammedun Seyyidul Kevneyn. Efendimiz aleyhisselam alemlerin efendisi, dünyanın, ahiretin, bütün enbiyanın insin, cinsin efendisi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam O makamda oluşunun şahitleri nelerdir Delilleri nelerdir Onlardan bahsediyor Epey deliller getirmişti Şimdi diyor ki Femeblegul ilmi fihi ennehu başar Ve ennehu khayru khalkillahi kullihimi ya salli ve selim iman Abadan ala habib. Efendimiz aleyhisselama dair o güneş gibidir buyurmuştu Güneş uzaktan bakıldığı zaman küçük görülür ama yanına varılınca Ya da yanına güneşin yaklaşıldığı zaman o zaman insan gözünü kaldırıp da güneşe bakamaz Yaz vaktinde, öğle vaktinde başını kaldırıp insanlar güneşe bak bakamazlar Güneşe daha yakın olurlar fakat uzaktan yeni doğduğu zaman bir kış gününde güneşe daha rahat bakabilirler. Efendimiz Aleyhisselam'a yakın olanlar da uzak olanlar da onun hakikatini tam idrak edemediler. Ama yakın olanlar tabi ki Ebu Bekirler, Ömerler radıyallahu anhuma milyon kere daha fazla bizden iyi idrak ettiler. Peki, bütün bu idraksizliğin içerisinde ne söylemek lazım? فَمَبْلَغُ ilmi fihi, Ona dair insan ilminin, irfanının ulaşabileceği en son nokta. Yani bize dair, evliyaullah'a dair, sahabeye dair bir ilim var, irfan var, onun bir sınırı var. Onlar oraya kadar gelirler, orada söyleyebileceğimiz şudur. Ennahu بَشَرُونَ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insandır. Fakat öyle bir insan ki ve ennehu hayru halqillahi kullihimi. Bütün mahlukatın enbiyalar da bunun içinde olmak üzere bütün mahlukatın en hayırlısı olan bir beşerdir. Yani beşeriyet en son noktada nereye kadar tırmanabiliyorsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte oradadır. Vokul ayın a ter Rüslü Kıramı bıha, fainma tıslad min nöri bıhmi. Ola ya çalli ve selim daima, abadan ala وكل اي <عَيْن> Ay, ayet kelimesinin çoğulu tekvin ayetler var ve min <عَيَاتِي> diye Kur'an-ı Kerim onlara işaret eder. Bize Allah Teala'nın azametini anlatır, büyüklüğünü anlatır, bir olduğunu, vahdaniyetini anlatır. Yine ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir de ayetler var üçüncü olarak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri. وكل ayin <عَيْن> bütün ayetler yani mucizeler. Rusulul Kiram Rasul kelimesinin çoğu Rusul Kiram Kerim kelimesinin çoğu. Yani bütün o peygamberlerin Biha Eer Ruulul Biha bütün o peygamberlerin getirmiş olduğu muzeler. Feinleme tasalet o muzeler bitişirler min Nurihi onun nurundan. Bihimi o enbiyaya. Yani ne kadar peygamberlerin muzeleri varsa İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın onların ne kadar muzeleri varsa fe inneme tasalet min nurihi. Onun nurundan bitiştiler. O e, bihimi Bil enbiyay, Enbiya'ya. Min nurihi, burada nur. Efendimizin nuru da olabilir. Onunla alakalı daha çok kasideyi i şarihleri Efendimiz Aleyhisselam nuru üzerinde e, durdular. O şekilde anlattılar, şerh ettiler. Ama burada min nurihi'den min mucizatihi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizelerinden bütün Enbiya'nın mucizeleri onun mucizelerine dayanır, ondan gelir. Peki nasıl olur bu? Bir veli keramet gösteriyorsa, onun kerameti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerine bağlıdır. Yani oradan geliyordur. Efendimiz aleyhissalatu vesselama imanına teslimiyetin Allah Teala'nın bir lütfudur o velinin göstermiş olduğu keramet. Peki Efendimiz aleyhissalam'dan önce yaşayan bütün peygamberler, Onların muzeleri de bir anlamda buradan baktığınız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muzelerinden neşad eder. Niçin? Çünkü Seyyidul Evveline vel Ahirin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öncekilerin, sonrakilerin efendisi. Mahşer günü sallallahu aleyhi ve sellem o anı anlatırken seyyidu adem fahr. Yani ben bunu bir İftihar olsun diye söylemiyorum Ama mahşer günü Ademoğlunun efendisi ben olacağım Buyuruyor Çünkü bütün enbiyalar şefaat makamı Olarak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gönderecekler Peki nasıl olur da O zaman bütün mucizeler Efendimiz aleyhisselamdan gelirler Şimdi burada Hüseyin Cisr Rahmetullahi aleyhin Bir Osmanlı alimi Abdülhamid Han Hazretleri zamanında yaşıyor Er Risaletul Hamidiye Er Risaletul Hamidiye yani Osmanlı'nın son döneminde bu kitabı tercüme de ediyorlar e, Mataryalizmanın belini kıran bir eser Kâfirler, zındıklar, Yahudiler münafıklar oryantalistler, İslam'a dair Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e dair ne kadar ortalığa şüpheler attıysa onlara burada cevap veriyor Hüseyin Cısır rahmetullahi aleyh Bediüzzaman Hazretleri de bundan er Risaletül Hamidiye'den Hüseyin Cısır'dan bahseder iki eserin materyalizmaya vurdukları darbeler itibariyle aralarında bir münasebet var benzerlik var şimdi Hüseyin Cısır rahmetullahi aleyh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini nübüvvetini onun şahitlerini delillerini anlatırken sayıyor o delillerden bir tanesi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce yaşayan peygamberler. Onların Resulullah Aleyhisselam'ın geleceğine dair olan ifadeleri, beyanları. Gelecek diyorlar Resulullah Aleyhisselam'dan haber veriyorlar. Peki hadiseyi şöyle düşünün. Peygamberler bir anlamda sanki diyorlar ki biz geldik. Olmuş olduğumuz kabilelerde vazife ifa ettik. Allah ve Resul davasını tebliğ ettik, telkin ettik. Biz gidiyoruz. Ama bizim risaletimiz sınırlı. Fakat bir peygamber gelecek. O peygamber Hatemul Enbiya olacak. Onun risaleti bütün insanlığı kuşatacak, kapsayacak. Kuliyen yuhannasu inni rasulullah ileykum cemian. Onun risaleti bütün insanlığa olacak. Vema ursennake illa kaffetellin nase beshi rava Bütün bir beşeriyete müjdeci, bütün bir beşeriyete nezir olarak gelecek bir peygamber ondan bahsediyorlar. Kitaplarında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dair ifadeler var, ibareler var. Her ne kadar onları kendi kitaplarından çıkarmış olsalar bile yine o kitapların sayfaları arasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğine dair Tevrat'ta, İncil'de ifadeler, ibareler görüyorsunuz. Şimdi Tevrat'ta şöyle bir ibare var. Min cibali farağın. Faran Dağı'ndan Allah Azze ve Celle inna rabbe rab Faran Dağı'ndan tecelli edecek peki Faran Dağı neresi? innehu sekene faran Hazreti İsmail Aleyhisselam'dan yine tekvinde bahsediyor diyor ki İsmail Aleyhisselam o innehu sekene faran farana yerleşti peki neresi olabilir o faran? şu da bu da Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın yaşadığı yere bakıyorsunuz. Bi vadin gayri zîzeri inde beytikel muharram. Rabbena inni askantu min zürriyeti bi vadin gayri zîzeri inde beytikel muharram. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Zürriyetin nereye bıraktı? Bivâdin gâyri zîzer, yani inde beytikel muharram. Beytullah'ın olduğu, ekinin olmadığı, ziraatın olmadığı, insan olmadığı yere bıraktı. Peki neresi orası? Farandağ. Tevrat orada ne olarak bahsediyor? Tekvin'de ne olarak bahsediyor? Faran Dağı olarak bahsediyor. O zaman Faran Dağı neresi? Mekke'nin dağları. Mekke'nin dağlarından Rab doğacak diyor yeniden. Peki Tevrat'ta bu ifadeyle neye vurgu yapılıyor? Allah Teala yeniden bir nebi gönderecek. Vahiy ile Allah azze ve celle yeryüzünde tecelli edecek. Bunun alakalı Tevrat'ta daha başka ifadeler var, ibareler var. O ifadeler, o ibareler ne işaret ediyorlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğine dair Tevrat'ta ibareler var. Onları burada Hüseyin Cısır rahmetullahi aleyh, toplamış. Ama daha ayrıntısıyla bu mesele, bu bahisler de var. Rahmetullah hindi'nin izharul hakkında var. Hindistan uleması... Portekizler oraya gidene kadar, daha sonra İngilizler gidiyorlar. Hristiyanlarla aralarında çok fazla bir münasebet yoktu. Onun için İncil üzerinde özel okumaları, araştırmaları yoktu Hind ulemasının. Onlar gidiyorlar, orada Hristiyanlığı yaymaya başlayınca, Pafender diye bir adam getiriyorlar. Bu adam, misyoner oturuyor alimler onunla münazara yapıyorlar fakat hiçbir alim onunla münazara da muvaffak olamıyor sonra rahmetullahi hindi Kayrevan diye onu biliyorlar biz hindi diye biliyoruz çünkü hindistanlı işte alim olarak meşhur bizim aramızda ama orası hep Hindistan olduğundan dolayı Hindi e, nisbesiyle orada maruf olsa kim bilebilirdi? Herkes Hindi orada, Hindistanlı. Kayravani ya da Rahmetullah Hindi 5 oturum yapıyorlar Pafenderle beraber 5 oturum. 3. oturumda Pafender bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Rahmetullah Hindi'yi öldüreceklerdi İngilizler. Nasıl olur da siz sen bizim o dünyamızı, kitabımızı, yalanlarımızı, masallarımızı perişan edersin. O ana kadar pafender, münazara yapıyor, münazara da galip oluyor. İnsanlar bunların söylediği doğru diye onların tarafına gidiyordu. Ama bir alimi Rabbani, yani derdi olacak. Eğer derdi varsa... Meydan yerine çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın derdi vardı. Hani elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak. Bunun bir anlamı da dün nedir demiştik. Allah Teala yükü senden hafifletti. Senin derdin vardı, yüreğin daralıyordu. Çünkü Mekke'de diri diri, Kız çocuklarını toprağa gömüyorlardı. Mazlumların sofrasından ekmeği alıyorlardı. Senin derdin vardı. Allah Teala o yükü, o derdi. Omuzundan alacak Ebu Bekir'i gönderdi. Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi gönderdi. Derdin vardı insanlığın hidayetine dair. Ne zaman ümmeti Muhammed bir... Fetretin içine düştüğünde, bir anafora düştüğünde İmam Rabbani'ler, İmam Gazaliler geldi Rahmetullahi Aleyhim Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yükünü aldılar, onu omuzladılar İşte hindi onlardan bir tanesi Derdin varsa kardeşim, derdin kadar adamsın Ama derdin varsa O derdin için ders halkalarında o derdin için kaside-i halkalarında bir fedakarlığın olacak. Derdin varsa ucuz değil bu arkadaşlar. Muhterem kardeşlerim. Yani şöyle elinizi açıyorsunuz. Yağmur yukarıdan boşalıyor. Avuçlarınızda alıyorsunuz. Öyle değil işte bu iş. Fedakarlıkta bulunacaksınız. Bir şeyleri vereceksiniz ki Allah Teala onun mukabilinde size ihsanda bulunacak. Burada Yuhanna İncil'inden bahsediyor. Yuhanna İncil'indeki ifadeler, ibareler. Hazreti İsa aleyhisselam diyor ki, ben gideyim, Faraklit gelsin. Yani İncil'in aslı İbranice, daha sonra onu Yunanca'ya tercüme ediyorlar. Faraklit, Yunanca bir kelime. Tabi Hristiyanlar buna vakıf olunca, Faraklit, Ahmet'in karşılığı değiştiriyorlar. İşte teselli eden gibi böyle başka anlamlar veriyorlar. Ama siz... Derken onları kastediyorum. Yani Hristiyanlar ne kadar bu kavramlar üzerinde, kelimeler üzerinde oynamış olurlarsa olsunlar. İsa Aleyhisselam burada almış, Yuhanna'da ifadeleri var, ibareleri var. Diyor ki ben gideyim ki kardeşim Faraklit gelsin. İnsanlığın kurtuluşu Faraklit'in gelmesine bağlı. Yani ben gideyim Ahmet gelsin. O yeryüzündeki bütün masallara son verecek. Ee, insanları e, uyaracak. Günah sahibi olanları günahlarından dolayı tenkit edecek. Ee, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesini, tebliğini anlatıyor. O bu yolda kimseden korkmayacak. Hani Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle, يَئْتِي مِنْ بَعْدِ Ahmet. أَحْمَدٍ Hz. İsa Aleyhisselam, ye مِنْ Badi Benden sonra bir peygamber gelecek ki, onun adı Ahmet olacak. Ye مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ Burada da Yuhanna İncil'inde, diğer İncil'lerde İsa Aleyhisselam, Ben gideyim, kardeşim Faraklit gelsin. Onun söyledikleri hep Rabbinden aldıkları olacak diyor. Hangi ayet tefsir ediyor? O ma yamtiku anil hawa inhuwa illa wahyu yuha. Aladin ateinahumu kitabe yarifounu kama yarifoun abnaahum. Çocuklarını tanıdıkları gibi Efendimiz Aleyhisselam'ı biliyorlardı. Neden? Çünkü Tevrat, çünkü İncil ondan bahsetmişti. Onun ashabından bahsetmişti. وَلَمَّا جَاءُهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُسَدِّقُوا لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبُلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Yahudiler savaşırken onlar diyorlardı ki yani ee, gelecek peygamber hürmetine bize zafer ihsanıyla ya Rabbi. Onlar da biliyorlardı ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince inkar ettiler. Peki şimdi? Ya bu sure diyor ki: "Oku ayet er-rusulul kiram biha. Fe innemetteslet min nurihi bihime." Yani Esasında peygamberleri bütün muzeler Efendimiz Aleyhisselam muzelerinden geliyor. Ezelde sebep ebedli netice peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'a hakime baktığınız zaman, Tevrat'a gittiğinizde, İncil'e gittiğinizde, vahye bir bütün olarak baktığınızda bütün peygamberler aynı şeyi söylediler. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın dediler. O zaviyeden baktığınız zaman kardeşlerim, Hz. Adem'in, Musa, İsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem سَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَى نَب۪يِّنَا وَعَلَيْهِمْ اَجْمَع۪ينَ Söyledikleri hep aynı değil mi? Peki bütün peygamberler kendi kavimlerine gönderiliyor bir zamana gönderiliyor, belli bir ana gönderiliyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam bütün dünyaya ve bütün zamanlara gönderildiğine, zamana ve mekanı onun risaleti hakim olduğuna göre, bütün mucizeleri Enbiya'ya, Allah Azze ve Celle verdiğine, bu zaviyeden bakıldığında, bütün peygamberler arasında bir münasebet olduğuna göre, diyor ki, ''Sanki her şey Ya Resulallah'' Allah Teala'nın lutfuyla diğer enbiya'ya sizden gidiyor. Muzeler Rabbimin lutfuyla bütün enbiya'ya sizden gidiyor ya Allah diyor. Madem o kadar büyüktür, o zaman onu nasıl anlamalı? Fe innehu şemsu fadlin hum kewakibuha yuzhirna anwaraha lin nasi fi'z Allah ya teşbih beli yapıyor teşbih beli yani sadece müşebbe, müşebbeh müşebbahun bih var edat teşbih yok burada eee fe innehu fadlin o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Fazilet güneşidir. Allah Teala'nın bize ihsanıdır. Bir güneştir. Güneş gibidir demiyor. Eğer güneş gibidir deseydi o zaman mana o kadar kuvvetli olmayacaktı. Diyorsun ki Ahmet Esedun, Ahmet Aslandır. Aslan gibidir demiş olsaydın onu aslana benzetecektin. Ama aslan, başlı başına bir aslan diyorsun. Fe innehu şemsu fadlin. O fazilet, irfan, rahmet güneşidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hum kevakibuha. Diğer bütün peygamberler, enbiya, rusuller ise onun semasındaki o güneşin yıldızları gibidir. ne envâraha. O yıldızlar o güneşin nurunu izhar ederler. Ay ışığını güneşten alır. ne envâraha. Onlar ay gibidir, kamer gibidir. O ay ışığını güneşten alır. ne envaraha, O yıldızlar güneşin nurunu verirler. Linnâsi insanlara. Yani liba'din Peygamberler yaşadıkları dönemlerde, zamanlarda sanki o güneşten alıyorlar, Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hakikatin öne çıkarıyor. Onlar da Efendimiz Aleyhisselam vasıtasıyla, rahmetle irtibat kuruyorlar. يُذِهِرْنَا اَنْوَارُهَا لِنَّاسِ فِي الدُّلَمِ Dulem, zulme kelimesinin çoğulu cemisi. Yani karanlıklarda, gecenin karanlıklarında ay ışığını güneşten alır. Güneş battığı zaman ay çıkar semada. Yıldızları görürsünüz. Ya Resulullah o kadar büyüksün ki ancak sana Ebubekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radıyallahu anhum imanıyla bakanlar bu hakikati anlayacaklar. Ama oryantalistlerin zaviyesinden bakanlar Kur'an-ı Hakime, Sünnet-i Risalete, Nübüvete bir bütün olarak bakmayanlar, bakamayanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güneş gibi olduğunu, o batınca ayların zuhur ettiğini, ayın da ışığının nurunu ondan aldığını, tıpkı onun gibi bütün enbiya nurunu senden alır. Ezel de sebep, ebedde netice sensin ya Resulallah. Yani burada bir güzelleme var. Efendimiz hakikatini bir teşbih üzerinden ifade izah ediyor. Ekrim bi halqi nebiyyin zanehu hulukun bil husni muhtemilin bil bişri muttasimi. Mevlaya sal ve selam daima ebeden aleyh nebiyek hayrül halki kullihime ekrem fi'le emir emir sigası ama burada fi'li teajjub ekrim bir halqi nebiyyin Allah azze ve celle peygamberimizi hişan efendimize muhteşem bir yaratılışta ikramda bulundu. Ona nasıl ikramda bulunduğunu ya Rabbi ekrim bir halqi nebiyyin Zenehu hulukun. O peygamber ki ahlak onu güzelleştirdi. Ahlak onu bütün insanlığın önüne çıkardı. Yani Zenehu hulukun Nebiyin kelimesinin sıfatı. Şimdi ikinci sıfatı getiriyor: Bilhusni muştemilin Yani güzellikle kaplanan Ahlakın tezin ettiği o peygamberi ya Rabbi ne muhteşem bir şekilde ona ikramda bulundun, ona lütufta bulundun, bilbişri muttesimi, tebessümle nişanlanan, bilbişri muttesimi, tebessümle nişanlanan, güzellikle kaplanan, ahlakın güzelleştirdiği, o peygamberin yaratılışını ya Rabbi, ne muhteşem yaptın, ne muazzam yaptın, ona yaklaşınca, onu okuyunca, onu anlama cehdinde olunca tıpkı güneş. Güneşe yaklaşınca nasıl insanlar gözlerini kaldırıp ona bakamazlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşınca işte böyle bir hakikatle yüzleşiyoruz. Nurun ala nur. Nur üzerine nur görüyoruz. كَزْزَهْرِ tarafin تَرَفٍ وَالْبَدْرِ şarafin والبحر فيه كرامن والدهر فيه هممي مولا صل وسلم دائما ابدا على خير الخلق Allah çiçek gibidir fi tarafin zarafette letafette bakıp da doyamadığınız çiçekler gibi. Kezzehri fi tarafin Letafette o sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Peygamberi Ekber Kezzehri fi tarafin Letafette güzellikte bir çiçek gibidir. Velbedri fi şerefin Şerefte, yücelikte Doğduğu zaman Ayın on dördü Dolunay. Dolunay nasıl semada göründüğü zaman, artık bütün yıldızlar nasıl onun şerefine kayboluyorsa, Dolunay gibisin ya Resulallah, şeref ve itibarda. Velbedri fi şerefin. Sen varsan, sana bakınca kimse görülmüyor. Enbiyalar var. Ulul Enbiya var, Rusul var. Ul-Azım peygamberleri var ama sana... Sen inkılabına, sana gelen insanların o çürümüş ideologyalardan nasıl kurtulduğuna baktığımız zaman hakikatin bütün hakikatleri bastırıyor ya Resulallah. Tıpkı 14'ünde Dolunay nasıl doğduğu zaman semada zuhur ettiğinde bütün yıldızları gölgede bırakıyor. Vel bedri fi şerefin vel bahri fi keramin cömertlikte deniz gibisin ya Resulallah Efendimiz Aleyhisselam'ı çiçeğe benzetiyor, dolunaya benzetiyor, onun suretine işaret var, yani güzelliği şimdi Efendimiz Aleyhisselam maneviyatına işaret var, diyor ki vel bahri fi keramin cömertlikte deniz gibisin belagatta önce bir kelimenin lafzını öğrenirsin, deniz gider bakarsın, deniz İkinci planda denizin özelliğini öğrenirsiniz. Denizde neler vardır? İşte inci mercan vardır. يَخُرْجُ مِنْهُمَ الْلُؤْلُغُ Peki üçüncü aşamada deniz çok zengin. Neler alıyorsanız ondan alın, balık alın vesaire alın eksilmez. Sürekli onlar size vermeye devam eder. Peki bir adam var, o da Deniz gibi veriyor. Verdikçe veriyor. Veriyor ama bitmiyor. Yine ihsan etmeye devam ediyor. Diyorsun ki, ذهب bahru إلى bahri, Deniz denize gitti. Adamı denize benzetiyorsun. Ama önce tanıyorsun deniz ney. Sonra bir adam, o da ihsan ediyor, ikram ediyor. Deniz gibi adamı denize benzetiyorsun. Yani teşbih yapıyorsun. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı denize benzetiyor diyor ki vel fi keremin sen cömertlikte ya Resulullah deniz gibisin. Enes bin Malik radıyallahu an efendimiz rivayet ediyor diyor ki bir bedevi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize geliyor. Allah Resulü aleyhisselam'dan birkaç tane koyun istiyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona koyun ikram ediyor. Ee, o dağın arasında Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında ne kadar koyun varsa koyunların tamamını gelen adama veriyor. Adam alıyor koyunları, kavmine gidiyor. Diyor ki Ya kavmi eslimu, ey kavmim ey milletim iman edin Fa wallahi inne Muhammeden yu'di hata emellâ yekâful fakra Muhammed fakirlikten korkmayan bir adamın ihsanı gibi ihsanla bulunuyor. Yani cömert bir adam verir. Etrafındakiler der ki ona ya veriyorsun veriyorsun ama bitecek şimdi. Neden bu kadar veriyorsun diye? Rahmetli dedem Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Ofsan buraya 40'lı yıllarda 50'lerde geldiğinde 50-60'lar işte 50'lerde gelip bir ev yapmış. Yolun aşağısında şimdi o eski ev duruyor babam da ofta okuyor Ramazan'la buraya geldim diyor Ramazan günü sofralar kuruluyor bir sofra iki sofra üç sofra öyle bugün olduğu gibi lokantalar falan yok üç tane sofra üçünde de misafirler yoldan ne kadar insan geçiyorsa onları davet ettik oturuyorlar artık ne tabak kaldı ne kaşık kaldı bir şey kalmadı sofralarda yerde yok üç tane adam buradan geçip gidiyorlar Dedem işte elliler Babama diyor ki Git şunu çağır diyor Şu adamları çağır gelsinle Dedim ki diyor Ya onları çağırayım ama Sofrada yer kalmadı Ekmekte de kalmadı deyince O zaman Oflu usulü beni bir tedip etti Diyor Dışarıya aldı milletin dışını Aldı misafirler görmeyecek şekilde Koşarak gittim ezan okundu adamlar pide aldılar yiyerek gidiyorlar diyorlar ki mesafemiz uzun gitmemiz lazım ben de adamlara yalvarıyorum rica ediyorum aman gelin diyorum gelmezseniz beni bir felaket bekliyor ben yalvarıyorum adamlar yok gideceğiz diyorlar sonunda dayanamadılar işte 10-15 yaşlarında o zaman dayanamadılar diyor ısrarıma geldiler elhamdülillah oturdular Sofra onlara da yetti Daha adamlar olsaydı yemek Onlara da yeterdi Çünkü Peygamberi Ekber Sallallahu aleyhi ve sellem ikram ettiler Ve buyurdular ki Ta'amul vahidi yekfil isineyin Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter İki kişinin yemeği Dört kişiye yeter Dördün sekize yeter Seksen milyonun yemeği Ümmete yeter kardeşim. Ertuğrul Gazi'nin orada obası, çadırları vardı, keçi çobanlığı yapıyordu. Böyle büyük arazileri, verimli arazileri yoktu. Ama Araplara, Kürtlere, Müslüman kardeşlerine gelin dedi. Rabbim bana ne kadar ihsan ettiyse, gelin bu sofrada paylaşalım. Peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kişinin yemeği, İki kişiye yeter. Allah Teala da onun yolunu açtı. وَالْبَحْرِ ف۪ي كَرَمٍ Kerem cömertlikte sallallahu aleyhi ve sellem deniz gibidir. وَالْدَحْرِ fi هِيمَم۪ي Himmetlerde himmet kelimesinin çoğulu. Himmetlerde ise Efendimiz aleyhissalatu vesselam zaman gibidir. Onun himmetine onun azametine onun gayretine kimseler yetişemez hiçbir zaman onun hakikatini ihate edemez diyor ya Üstad Necip Fazıl zaman bendedir ve mekan bana emanettir şurunla bir gençlik zamana hakim olacak mekana da hakim olacak İşte bütün bu güzelliklerin muhatabı sensin ya Resulallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o üstünlüğe, rüçhaniyete dair daha başka hadis-i şerifleri var. Ama biz zamanımız dolduğundan bu kadarla iktifa edelim. Estağfurullah ve etubu ileyh velhamdülillahi rabbil alemin.